Oh чекасты Merhaba Kainat, bugün 16 Kasım Çarşamba, yıl 2011, ay 11, gün 320 Kasım 9, 1432 Hicri-i Zilhicce 20, 1427 Rumi Kasım 3, günün tarihi, 142 yıl önce bugün 16 Kasım 1869'da Akdeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş kanalı açılmıştı. Yemek listesi gün 320. Karnıyarık, pilav, zeytinyağlı çalı fasulyesi, salata ve muhallebi. Büyük Saatli, saatli marif, marif Takvimi. takvimi.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 Belki Açık Radyo 94.9 burası ve aynı zamanda da acikradyo.com.tr'den de yayın yapıyor Açık Gazete programı başladı. Haftanın 3. Açık Gazetesini yapıyoruz. Saat 8.5 geçe buradayız. Ömer Madra, Ayrılgaz, Gaz, Mert Öztekin ve Can Tombilden oluşan ekiple huzurlardayız. Günaydın. Evet, bir açılış parçası da Revolution'da Beatles'dan geldi. Sebebi de Amerika'da ve dünyada olağanüstü şeyler oluyor. Gazetelerde görmek çok mümkün değil. Hatta gazetelerin bir kısmı gelmedi bile. Yeni geldi Maçtan taze. Maçtan dolayı görme fırsatını bile bulamadık. Dünyadaki en önemli şey Türkiye'nin Hırbatistan'ın oynadığı maç olsa gerek... Ve baştan da aslında kaybettiği de belli olan maç. Bir, hani bir heyecan unsuru da yok. Evet. İp üstünde bir şey, bıçak sırtında bir şey olsaydı evet. Öyle değil yani. Yine laf ederdik tahminen ama <gülüyor> böyle değil. <gülüyor> evet biz gelelim konumuza çok Amerika Birleşik Devletleri'nde yani imparatorluğun kalbinde bir devrim olmakta bunu rahatlıkla söyleyebileceğimizi düşünüyorum ve asıl mücadele şimdi başlı ikinci safhasına geldi. Dün polis Wall Street eylemlerinin bütün dünyaya yayıldığı nokta olan New York'taki Wall Street yakınlarındaki Tukotti Park'ta çadır kampa gecersiz baskın düzenleyerek kampı dağıttı. Eylemcilerin çadırlarını zorla söktü. Göz yaşartıcı gaz kullandı. 200 kadar insan var altında olan direndikleri gerekçesiyle ve bir mahkeme kararı aldılar aslında mahkemeden bir karar çıkarttılar eylemciler fakat onun, o mahkeme yani bütün çadırlarını ve eşyalarını alarak kitaplarını filan da hatta el koydu çünkü polis bunların hepsiyle geri dönebilir diye mahkeme bir karar verdi buna rağmen e, bir başka ikinci mahkeme kararı daha geldi New York mahkemesi ve eylemcilerin temizlenen Scotty Park'a daha önceki gibi çadır kuramayacaklarını eşya getiremeyeceklerine hükmetti fakat bu kez parkın içinde değil çevresinde çadır kurmaya hazırlanıyorlar ve bu hareketin devam edeceğine dair işaretler çok yüksek sayıda görülüyor. Asıl mücadelenin şimdi başlayacağı da söyleniyor. Hatta e, bugün özet yapacak durumumuz da pek olmadı. Doğrudan doğruya daldık. Gidiyoruz. <gülüyor> Occupy Wall Street yani Wall Street işgalcileri Manhattan'ın Zucroti Parkı'ndan Los Angeles Times okuyorum mesela. Los Angeles Times'dan bir fikir sayfasında, bir yorum sayfasından bir şey var. Ee, Manhattan'ın Tukoti Parkı'ndan çıkartılmış olabilirler. New York Daily News'un editorial. Pek çok gazetenin de sevinçle karşıladığı bir olay. Washington Post'tan da Jennifer Rubin pek sevindiler diyor. Fakat yüzde doksan biz 99 uz. hareketi yaşamaya devam ediyor. Ve son derece ilginç bir yazılardan bir derlemede yapılmış durumda. Bunun üzerinde etraflıca durma fırsatı bulacağımızdan hiç şüphemiz olmasın. İçinden Amy Goodman'ın ekibi de Occupy Wall Street baskının içinden de. ...gece yorumlar yapılıyor... ...basını da dışarıda tutmak için... ...büyük bir gayret... ...gösterdiler... ...fakat... Gel... ...kapalı kaldı zaten basına uzun süre... ...evet evet... ...yani son derece... ...ilgi çekici şeyler oluyor... ...fakat Chris Huggins'ın de ...yazdığı gibi... ...işte devrimde böyle bir şey diyor... ...devrime hoş geldiniz diyor... ...elitlerimiz... Seçkinlerimiz ellerini açtılar. Bir baktık ellerinde bir şey yokmuş. Bir döper bile yokmuş. Sadece şey yıkabiliyorlar, inşa edemiyorlar. Bastırabiliyorlar ama herhangi bir konuda öncülük, liderlik edemiyorlar. Çalabiliyorlar ama paylaşmasını bilmiyorlar. Dudaklarını açıp kapatıyorlar ama konuşamıyorlar ve yani bu şeydeki sulara batmış kitaplar çadırlar uyku tulumları bavullar çantalar yiyecek kutuları ve giysiler gibi yani şey temizlik eşyaları girip onların hepsini çöpe atmış vaziyetteler. Ee, onlar da kendileri de bizim elitlerdi çöp kamyonlarına atılan New York şehrine ait çöp kamyonlarına atılan bütün bu eşyaların gibi eşyalar gibi ölü ve yararsız hale gelmiş durumdalar. Ne fikirleri var ne planları ne de gelecek için herhangi bir vizyonları var diyor. Fakat tabi ilginç de şeyler oldu. Mesela Wall Street'te bu Herkesin de açıkça bildiği gibi bankerlerin büyük ölçüde bu türev gibi şeylerle büyük paralar kaldırdılar ve yanlarına kar kaldı. Şimdi Lloyd Blankfein, Goldman Sachs'dan, Howard Milstein, New York Private Bank and Trust'tan, medya patronu, imparatoru Rupert Murdoch'tan, Koch biraderlere ve J.P. Morgan Chase'dan. Bloomberg'ün kendisi New York belediye başkanı. O da e, aynı cenahtan. Evet. Jamie... Zaten New York'un da ikinci en zengin kişisi galiba. Evet. Jamie Dimon'dan da bahsediyor. Bütün bunlar e, işin bittiğini artık düşünüyorlar diyor. Chris Sedgis yazdığı yazıda Pulitzer ödüllü gazeteci ve savaş muhabiriydi uzun sürenin yani bitti zannediyorlar bunu. Artık işin, işimizin başına dönüyoruz. Amerika'dan daha ne kaldıysa geriye kişisel ve şirketsel servetlerine servet katmak için talana devam edeceklerini e, düşünüyorlar. Ama e, etraflarında olup biten hakkında hiçbir fikirleri olma, olmadığı açık diyor. Yani şuna benzetiyor e, Versay'daki saray soytarılarının ortasında oturan o 16. Louis Bey yardakçıları gibi ya da e, yasak şehirde Çin'de hiçbir zaman ne olduğunu anlamadığı ve kendi dünyalarının aslında çöküp gittiğini hiçbir zaman anlayamayan insanlara benzer durumları var diyor ve senin dediğine de orada sırayı getirmiş milyarder belediye başkanı New York'un ...zaten... Da ...hiçbir denetimi olmayan... ...Wall Street'te, borsalarda... ...büyük paralar kazanmış... ...zenginleşmiş olan bu adam... ...neden... ...şunu kavrayamıyor diyor... ...neden insanlar... ...iki ay boyunca geliyor... ...açık bir parka girip... ...orada yatıp kalkıyorlar... ...ve bankların üzerinde... ...oturuyorlar ve bankalara... ...yürüyüş yapıyorlar... ...bunu kavrayamadılar... ...şöyle demiş çünkü... ...Bloomberg biliyor musun... ...onu duymamıştık... O, o, ...işgal protestoları... ...aslında... ...katarsis yapıyor... ...rahatlatma e, şeyi... ...ve eğlenceli diye dalga geçmiş... ...sanki diyor yani... ...evsiz olmak... ...işsiz olmak... ...bütün her şeyini kaybetmiş olmak... ...bir çeşit terapiymiş gibi... ...ele alıyor diyor... Ve ...bir artık, de şurada şöyle hı. bir şey de var... ...onu da söylemek lazım yani hani... Ee, bu çok sık getirilen bir eleştiridir işte sosyal e, hareketlerde böyle bu tarz ayaklanma eylem vesaire işte eğleniliyor orada bu bir ayıp bir şey değil ki. Hayır hafif de dalga geçiyor aslında işte yani bunlar böyle bir katarsis içinde genç insanlar hı hı. bırakalım gitsin e, havasındalar. Hatta mesela çok sağcı, gazeteciler, en kultur filan şey diye de yazdılar. Bunların üç şeye ihtiyacı var. İşte bir duşa, yani pis bunlar demeye getiriyor. Bir işe, bir de bunların, işte üçüncüyü de unuttum şimdi ben de Rick Barry gibi. Vallahi en kulturin dediğini unuttuysanız çok da bir şey kaybetmedi kimse. Dayanım. Evet, fakat e, yani şeyi bekliyorlar diyor işte bütün bu elit takımı bırakın bize canım işte erişkinler e, devlet meselelerini çözelim diyorlar demokratik ve cumhuriyetçi bütün e, valiler de partileriyle beraber bizi satışa getirdiler ama görmedikleri bir şey var demiş Chris Hages. bu onlar için sonun başlangıcıdır ve e, tarihçi Crane Brinton'dan Anatomy of a Revolution, bir devrimin anatomisi adlı kitaptan da devrime giden yolu da şöyle tarif ediyor. Yani başarılı bir devrim için diyor Brinton. Ön koşullar bir kere bütün, neredeyse bütün sosyal sınıfları hoşnutsuz olduğu, artık durumdan memnun olmadığı bir durum diyor. Geniş kitlelere yayılmış olan bir tuzağa düşürülmüşlük, umutsuzluk, bütün beklentilerin yerine getirilememesi ve küçük bir kudretli elite karşı, seçkinlere karşı da tam bir dayanışma halinde birleşme durumu diyor. Ve şeylerin de artık yazar, çizerlerin, düşünürlerin de yöneten sınıfın çıkarlarını savunmamaya başlamasıyla kendini gösterir. Yani bir çeşit aslında e, yönetememe hali ortaya çıkıyor. Yani vatandaşların temel ihtiyaçlarına cevap veremez hale geliyor. Ve elitin kendi içinde de sürekli bir irade kaybı. Ve iç halkalardan da öbür tarafa kaymalar. Yani muktedir o iktidardaki elit seçkinler... Böyle felce uğramış oluyor. Yani büyük bir yalnızlıkın içinde hiçbir dost ve müttefikleri yok dışarıdan. Ve evet. sonunda da nihayet son bir unsur daha gerekli demiş Crane Brinton Devrimin anatomisi kitabında şartları söylerken. Mali bir krize de ihtiyaç vardır demiş. Alıntılamış o şekilde. Burada tabii e, belki bir ek ya da ufak bir... Artık araya sıkıştırılacak bir detay yapılıyor. Bir tek şey söyleyeceğim. Brenton'un bir sonraki gözlemi... E, ...yani... ...en belki de hatırlanması gereken şey şu. Devrimler daima şöyle başlar demiş. İmkansız gibi görünen talepler... ...getirirler. Hükümet bunu yerine getirirse... ...o zaman bütün eski kuvvet dağılımları konfigürasyonları yeniden ele alınacak gibi bir durum ikinci aşamada ki şu anda girdiğimiz ikinci aşamada diyor iktidar elitinin de şeyleri bu isyanı ayaklanmayı ve hoşnutsuzluğu fiziki baskı ile bastırmaya kalkmasıdır bu da ikinci şey diyor bu konuda tabii Chris Hedges'e çok güvenebiliriz. Çünkü hayatı boyunca 1980'lerde Orta Amerika'dan Cezayir'e, Sudan'a, Yemen'e kadar iç savaşları kendi bizzat gazetesi için kapsamış Filistin ayaklanmasından Doğu Almanya'daki devrimlere Çekoslovakya'da, Romanya'da ve eski Yugoslavya'daki savaşlara kadar her şeyi kapsamış durumda. Yani bir milyonu aşkın sayıda bürokrasi, iç şey bürokrası diyor, güvenlik kolluk bürokrasisi ve gözetleme devleti terörizmi değil bizi durdurmaya kalkıyor ama boşunadır demiş. Sen epey uzattım ne? Sen ne diyordun? Ee, ben de aslında hani çok onun söylediklerine farklı bir şey söylemiyordum. Geçenlerde bir yorum vardı, e, okuyucu yorumları bölümünde. Hani bu tarz haberlerin. Sorun burada aslında sistemin işlememesi meselesi değil deniliyordu. Aksine sistem çok iyi işliyor. Yani dişleri çok iyi yağlanmış ee, bir makine gibi işliyor. Ama sadece işte bu, bu sistemin içinde faaliyet gösterebilecek kapasiteye sahip insanlar. Yani bu %1 veya artık hani genişletelim onu %5, %10 için şeklinde. Ee, bir yorum vardı. Yani işte onların lobi grupları, çıkar grupları vesaire Bunun içinde çok iyi işliyor. Dışarıdan herhangi bir katkı, e, talep e, vesaire eklemeye kalktığınız zaman orada sorun çıkıyor. Evet, fakat mesela şey de ilginç değil mi? Elitin içinde de çatlaklar. Dün de birazcık sözünü etmiştik. Yani e, e, şeyin Auckland'daki bu e, Vaziyette valinin hem yardımcısı hem de baş hukuk danışmanı biz e, ayaklanma ya karşı bir şeyi desteklemiyoruz deyip ayrıldı da istifa ettiler bu son derece önemli bir gelişme gibi görünüyor bana evet e, önemli bir gelişme gerçekten ama e, elitin içinde tabii o tarz çatklıklarda beklenebilir çünkü hani elit dediğinizde gebare bütün yok orada hani şey, e, Yıldı Savaşları filmindeki kötü imparatorluk gibi bir şey beklemesin kimse. Hani farklı farklı. Evet, ama işte ikinci aşamaya da geçtiğinin bir göstergesi de öyle diyor yani şey. E, en azından. Hani onun içindeki diyor. bir kesim daha mantıklı bir kesim de şeyi görüyor olabilir. Bu sistemin böyle devam ettiği sürece zaten kendi ayrıcalıklarının e, uzun süre kalamayacağına ikna olmuş olabilir. Son derece de normal bir şey bu. Evet çok bence tweetle belirtmiş olması da şey ben şu anda itibari istifa ettim ve ben %99'dan yanayım %1'den yana değilim dedi ama başkan yardımcısının istifa ettiğini de bilmiyordum o sırada o da ilginç yani. Bu Wall Street'i işgal hareketi son derece önemli çünkü imparatorluğun kalbinde olan bir devrim hareketinden bahsediyoruz. Elimizde de bazı e, birkaç ses olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Biraz da onlara kulak verelim şimdi. This is It is important but what I think is even more important is that we have a billionaire mayor who used the police to illegally evict us as he stated before we had our first Amendment rights to protest and he was just they were just going to leave us alone then they came in with no warning kicked us out then there was a court order for them to let us back in the park and they have still not let us back in the park Evet yani milyarder bir valimiz var diye konuşan, belediye başkanımız var diye konuşan bir eylemcilerden biri. Bu bizi sadece daha güçlü hale getirecek diyor. Şimdi gerçekten bunlar rakamlar önemli değil diye düşünebiliriz ama... ...yani şu anda metropo, New York Metropolü'nden en kırsal bölgedeki kasabaya kadar... 1600 şehirde işgal hareketleri var kendilerine işgalci diyen Ve genç yaşlı aslında... çeşitli sınıflardan insanlar bunu yapıyorlar. Bunun aslında bir şeyi de var Wall Street hareketine karşı yapılan operasyonun bir başka önemi de var. Şöyle bu işte sizin bahsettiğiniz tüm bu işgal hareketleri şu an tehlike altında çünkü dün itibariyle sadece Wall Street değil pek çok yerden polis operasyonu haberleri gelmeye başladı. Ama hemen başka yerlerde olacaktır. Bu bizi daha da güçlendirir diyor. Hatta çok ilginç bir şey de vardı. Dün Edbusters bu ilk olayı... ...olayın çağrısında bulunan e, dergi... E, reklama almayan... E, ...muhalif... ...önemli bir dergiyi yıllardan beri takip etmeye çalıştığımız... ...Edbusters'da artık... E, ...yeni taktiklerde düşünelim... ...biraz... E, acaba baharda yeniden mi çıkalım diye onları tartışan bir makale de yayınlandı. Strateji ve taktikleri konuşalım diye. Tam aslında işte bu oldu. Şimdi onu tamamen güçlendiriyorlar. Yani Occupy Wall Street, Wall Street işgalcilerinin halkla ilişkiler bölümünden bir açıklama geldi. Yani zamanı gelmiş olan bir fikri ...bir yerden tahliye edemezsiniz... ...boşaltamazsınız diyor. Biz, Victor Hugo'yu sanıyorum o alıntı... ...ondan yapılıyor. Öyle yani. mi? Olabilir. Yani ben yanlış hatırlayı olabilirim ama... ...öyle bir şey kalmış aklımda. Evet zamanı gelmiş... ...bir fikri hiçbir yerden... ...tahliye... ...boşaltamazsınız demiş... ...ve şey çok ilginç... ...yani terör polisinin... ...müdahale etmesine rağmen... ...tam anlamıyla... E, ...en ufak bir çatışmaya girmiyorlar... ...en kuvvetli silahları olan... ...barışçı... ...eylem durumu... Dur, ...sürdürüyorlar ve diyorlar ki... Biz, dur, ...biz durmayız yani... ...şeylerimiz iyi durumda... Kara, ...son derece kararlıyız... ...ve bu bir... ...protesto ya da bir işgal... ...değil bunların çok ötesinde... ...bir taktiğin de çok ötesinde... ...bu bir hareket oluyor... ...biz, biz dediğimiz bu hareket içinde de içinde söylüyor, söylüyorlar. Biz dedikleri bu fiziki olarak fiziksel olarak şeylere işgallere katılanların çok ötesinde. Büyük, büyük bir şeyin parçası. Yani hareket diye bakmak istiyorsanız anlatalım size diyorlar. Yani bize yiyecek gönderen herkes de bunun içinde. Biz arkadaşlarıyla konuşurken bizden bahseden ...bu hareketten bahseden... ...herkes de bu hareketin içinde... ...aileleriyle konuşan... ...bu meselelerle... ...ele aldığımız meselelerle... ...toplumdaki muazzam adaletsizliğe... ...karşı... ...çıktık... ...bu konuları dile getirdiğimiz zaman... ...yani bir şekilde bu... ...vatandaşlık sürecinde... ...sivil süreçte... ...bir şekilde eyleme katılan herkes... ...bu büyük hareketin bir parçası oluyor... ...Amerika... ...kendisi kendi gücünü yeniden... ...keşfediyor ve vatandaşlar olarak bir araya geldiğimiz zaman hepimizi etkileyen krizler karşısında e, yeniden bulması Amerika'nın böyle bir hareket nereye tahliye edilecek ki e, diyor yani bazı politikacılar fiziki olarak bizi kendi alanlarımızdan kamusal alanlarımızdan çıkarıp atarlar ve fiziki olarak başarabilirler ama biz bizimki bir fiziki kavga değil ki Fikirlerin adalet duygusunun üzerinde bir kavga. Onun nasıl kim bastıracak? Yani bizim demokrasi, kendimizin her her birimizin içinde önemli hissedeceğimiz bir demokrasi rüyamız, pek çok insan tarafından paylaşılıyor artık ve bu yazıyı yazdığımız sırada 100 kişi. Hapiste yatıyor diyor. Yani şu anda gözaltına alınmış durumda. Bir hakim de dön, dönebileceğimiz kararını aldı. Ama bu belediye başkanı Bloomberg Park'ın kapalı olacağını söylüyor. Önemli değil diyor. Biz şehir, sokaklarımızı blok blok geri alacağız. Kamusal alanlarımızı işgal edeceğiz. Her yerde ve fikirlerin... ...tahliye edilemeyeceğini, boşaltılamayacağını bilerek demişler. Son derece ilginç aslında. Bir ses daha var elimizde, ona da bir kulak verelim incredibly angry at the injustice that is happening here. They threw out 5,000 books, they took medical supplies, they threw people's tents, everything, the dumpsters, I was watching this, and now they're claiming there's like a warehouse that people can get it, and it's like, it's totally disrespectful, and it's also illegal, so Facebook has been amazing. I actually knew about this because of Facebook. I was going to bed at midnight, and then I checked my phone, and like, you know, there were Twitter and Facebook accounts that said, like, there's a raid, you know. We have a great Team of people here. They're very savvy about using social media uh, and coordinating things. So, you know, we've had eyes in the courts room, We've had eyes up in uh, Canal Street and 6th Ave, where we had a contingent there. We've had people down here, and we're all connecting. You know, we're all in contact with each other through social media. Right now, I'm live streaming. I work in. A, I work with media. Evet bütün seslerden anlayabildiğimiz ve anlayamadığımız ses, seslerin tonundan da çıkartılan bir tek anlam var. Bu iş devam edecek ve güçlenerek hatta artarak yükselerek devam edecek bu net olarak ortaya çıkıyor. Zaten e, bu canlı çekimlerden de açıkça birazcık görmeye çalıştım. Açıkça ortaya çıkan bir şey var. Gayet kararlı ve iyi görünüyorlar. Hatta New York Times'dan da e, köşe yazarı Nicholas Kristof zaman zaman takip ettiğimiz biri bir tweet atmış. Bloomberg acaba gizli bir e, işgal e, hareketinin gizli bir destekçisi olmasın demiş. Çünkü tam böyle tartışılıyordu işte nereye doğru biraz yorgunluk alametleri filan başladı mı tartışmaları varken birdenbire hareketi canlandırmayı başardı diyor. Hatta e, WNYC'den de Justin Krebs'de e, bloglamış. Teşekkürler e, Başkan Bloomberg Occupy Wall Street hareketine e, yeni bir enerji dayanma gücü daha kattığınız için çok teşekkürler demişler. Şehir meclis üyelerinden birisi de tutuklananlar arasında 200 kişinin yani gözlerini kan bürümüş durumda hakikaten. Evet zaten biraz da anlaşılır bir durum bu. Çünkü Perşembe günü büyük bir yürüyüşle aslında sona erip ermeyeceği meselesi de konuşulacaktı orada. O büyük yürüyüşe izin vermemek amaçlı yapılmış bir şey oldu artık iyice ay yuka çıkıyor hani bu hareketlerden sonra. Hakim de hangi anayasal hükme dayanarak çadırlarına falan el konmasını eşyalarına hükmetti? Kesin anlayayım. vardır böyle obskür böyle arada bir yerde. O, Bak, biliyorsunuz yorum işi zaten Ama baktım genellikle. ben ya bir, birinci, kaçıncı işte amendment dedikleri ek anayasada. Bu, bu hak özgür laf söyleme, ifade özgürlüğünü tanıyor ama... ...park edebilirler, çadır kurabilirler... demiyor diye bir yorum yapmış. Çok... <gülüyor> ...ilerici sayılmaz yorum. İşte tamam başka bir sürü mahkeme... ...kararı falan oradan... ...ama işte zaten burada o kanun hukuk devleti... ...ayrımı da orada çıkıyor. Hani e, hukukçu olmak yoksa kanuncu olmak... ...ikisi birbirinden farklı şeyler... E, ...bir şeyler bulabiliyorsunuz. Kısıtlayabilecek o şekilde. E, şey de ilginçti tabii. Hani detay olarak verelim araya çıkmadan önce. Kütüphanenin dağıtılması ve tüm kitapların çöpe atılması olayı da ilginçti. Evet, evet. Sudan geçirip müthiş bir gazı da kullandılar. Onların hepsinin görüntüleri var. Fakat bu bence devrim vaziyeti olacak. Bundan sonra Ara verelim aradan sonra konuşacağımız şeyler arasında tabi Suriye'de korkunç kanlı şeyler devam ediyor Suriye rejimi de kendi sonunu hazırlıyor bu arada Başbakan Erdoğan da müthiş bir sert bir konuşma yapmış hesabını verecektir kanla beslenen bir rejim demiş Suriye'den de bahsedeceğiz deprem meselesinden bahsedeceğiz Belki biraz da bedelli askerlik ve vicdani ret konusuna da değinebiliriz. Bunları konuşacağız birazdan. Açık kaste. us young people shoot their days away I've seen talent thrown away are you lone shops Evet, Clash'ten bir şarkı dinleyerek devam ettik. Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazetesi devam ediyor. Revolution Rock adını taşıyordu. Bugün e, Revolution şarkıları biraz dev, devrimle ilgili şarkılarda çalmanın zamanıdır diye düşündük. Ama bir başka sebebi daha var Clash'ten bahsederek evet, Clash şarkı çalmamız Evet, grubunun ve kurucularından Paul Simon'ın e, Haziran ayında... Bu Kuzey Kutup Dairesi içinde petrol araması yapmak üzere yola çıkmış olan Leif Erekson adlı petrol şeyine, arama platformuna durdurmaya çalışan Greenpeace'in Esperanza gemisinde aşçı olarak görev yapıyormuş. Yani kimliğini gizleyerek orada. Ve 18 ile beraber gözaltına alınmış. Birkaç hafta gözaltına tutulmuş. Eee bu da şimdi çıktı yani haberi çıktı dün The Guardian gazetesinde vardı. Bir anlamda biraz da ona da selam etmiş olalım. Evet orada. bir selam da ona vermiş olalım. Aynı zamanda şeye de bakalım tabii. Londra borsasını işgal etti sloganı altında toplanan protestocular da yeni hukuki işlem yapılmasına karar verilmiş. Onlar hakkında da kentin en turistik mekanlarından birindeler ya St. Paul Katedrali önünde. Kampı boşaltmak, boşaltmak için yeni hukuki işlemler başlatacaklarmış. Yapılan görüşmelerde bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine kampın boşaltılmasına yönelik hukuki uyarı yarın teslim edilecekmiş. Bugün mü acaba tam bilmiyorum BBC'nin haberi bu. Ve e, finans merkezinden sorumlu yerel yönetim var ya işte o Corporation of London denilen Hukuki işlem planlarından vazgeçtiğini ve göstericilere yeni yıla kadar zaman tanıdığını belirtmişti. Ama anlaşılan vazgeçmiş. Şimdi bir durum da orada var. Yeni durum devrimci bir durum. Fakat şöyle oluyor. Zaten borsanın bulunduğu yeri işgal etmek istemişlerdi. Ona izin verilmemişti. Onlar da o zaman yani illa turistik bir yere gidelim diye bir dertleri yoktu bildiğim kadarıyla. Stempel Katedrali'nin avlusunun Bu Stempel Katedrali'nin e, tekrar hukuki sürecin başlatılması meselesi de aslında koordine bir durum olabilir İngiltere ile ABD arasında. Çünkü Oakland'ta ilk başlamıştı hatırlıyorsunuz bu polisin müdahalesi. Jean Kwan hatta bu danışmanı istifa eden Oakland e, Belediye Başkanı Jean Kwan BBC'le yapmış. Danışmanı yaptığı... da e, şeyi de bir yardımcısı da istifa etmiş. Çok önemli aslında. Korn'u. Evet. Cornu BBC ile yaptığı bir e, mülakatta bu baskınlar başlamadan kısa bir süre önce 18 e, ABD e, Amerika şehrinin bir e, görüşme yaptığını belirtmiş. Hmm, öyle mi? Ha, ya işte yani, binlerce şehirde olunca tabii. Evet yani bunlar öyle şey e, birbirinden bağımsız, münferit değil diyelim. Obama'nın hiç haberi yok ama bunlardan yok, değil habersiz. mi? Yok habersiz. ...ya Demokrat Parti'ye... ...hala şey, change, mange falan bir şeyler diyor. ...değişim, ilericiliğe evet. falan yakışmaz... ...biraz yumuşak davranım falan... ...demiş olmasını beklerdik... ...belki Obama'nın ama pek değil. Evet, o taraklarda biz yok galiba. Evet, Dan... ...birisi... ...Oakland yani valisi Jean Kuan'ın... ...yardımcısı... Sharon Cornu adlı hanım... Ve aynı zamanda da çok yakın arkadaşı ve baş hukuk danışmanı Dan Siegel protesto edip istifa ettiler bu. Oakland polisinin sert bir şekilde boşaltması üzerine. Yani tweetinde de şey yazmıştı Siegel. Occupy Oakland'ı desteklemek, Oakland isyancılarını desteklemek yoksa hükümetin işini kolaylaştıran yüzde biri değil diye de çok ciddi bir tweet göndermişti. Londra'da da 20 kamp alanını çadırları temizlemeleri için 24 saat süre tanınacakmış protestoculara yasal uyarı iletildikten sonra boşaltılmazsa, yani zor da bir farklılık var, tahliye talimatı için mahkemeye başvurulacak. Birkaç hafta alabileceği belirtiliyormuş ama. Noel'de orayı temizleyebilecekler mi? Herhalde temizleyecekler. amaço. Ama dayanışma eylemi de düzenlenmiş Londra'da Grosvenor Meydanı'nda mesela Wall Street işgal hareketinin dağıtılması talebi şeyinde girişimi karşısında dayanışma eylemi düzenlemişler. O da ilginç bir bilgi olarak geliyor. Evet şimdi dönelim Suriye'ye. Suriye belki de aylardan beri gördüğü şiddet olaylarının en yoğununu bir günde yaşadığı 70'in üzerinde insanın öldüğü haberi var Suriye'den. Çok kanlı görüntüler filan da ulaşabiliyor. Amatör videolar çekimlerinden dolayı. El Cezire'den baktığımız zaman çok rahatsız edici imajlar da görebiliyoruz. Görüntülerde görebiliyoruz. Ve hükümete karşı ayaklanmaların başladığı 8 ay önce başlamıştı en ağır durumlardan biri ortaya çıkmış deniyor güvenlik güçlerinin ateş açması üzerine 23 kişi öldürülmüş Herbet Hazale ve Hirak arasındaki kasabalar arasındaki yolda güvenlik güçleri en az 4 sivilde Humus'ta öldürülmüş feci bir şey görünüyor bu şekilde. Bu arada da Erdoğan ciddi bir sert bir tepki göstermiş. Evet ilk isimli falan bir tepki göstermiş konuya. Onu da aktarabiliriz aslında. Habertürk gazetesinde mesela manşetten Beşar ünlemiş artık. Onları bul ceza ver şeklinde verilmiş bu yani Türkiye'de e, büyükelçilik ve diplomat büyük mensuplarına diplomatlarına bayrak yırtma vesaire gibi saldırılara karşı bayrak yakma şeyine karşı yalnız şu e, var yani hani büyükelçiliğe saldırı tabii ki hani e, işte ulus devletlerin uluslararası hukuk karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya yerine getirememesi olarak değerlendirilebilir falan da olay bayrak yakılması ise hani bizim beyaz meydanında tahminen Günde e, bir iki bayrak yakılıyordur diye düşünüyorum ben. E, Allah'tan yani bu ülkeler o kadar alıngan olmuyor bayrakları yakılanlar veya o durumda mı değiller artık? E, fakat Suriye'de de işin sonu gözüktü. Cumhuriyet Halk Partisi dahi e, Esad'ın ayakta kalamayacağı e, fikriyle hükümete e, o anlamda eleştiriye devam etmekle beraber Esad'ın bir antiemperyalist olduğunu ve Amerika'nın darbesine karşı ya da batılıların darbesine karşı mücadele eden bir adam olduğu görüşünü biraz değiştirmiş gibi gözüküyor. Bu da iyi bir şey herhalde. Evet. Yani yaşamını yitiren dün 70 kişiden 34'ü asker deniyor. El-Kuds, El-Arabi gazetesinde Cumhuriyet gazetesi on'a en ayrıntılı olarak vermiş. Cumhuriyet gazetesi savaş batağına doğru marşetiyle İsrail'in İran'a saldırısında eş zamanlı olarak Türkiye'nin de Suriye'ye saldırdığı bir çatışma senaryosu çizilmiş. Diyor. Suriye'nin de e, Esad rejiminin Artık korkuyu tamamen yenmiş gibi gözüken, yenmiş olduğu açıkça gözüken hatta e, Suriye halkını e, ne kadar uzun süre yön, yönetme iddiasını devam ettireceği çok tartışmalı bir durum tabii. Şimdi e, şeyi de söyleyelim, oradan da Van'a geçelim, Van depreminin durumuna. Çok iç açıcı şeyler gelmiyor. Haber Türk gazetesinde Van'ı terk edenlerin sayısını 350 bin olarak tespit etmiş. Bunu nasıl tespit etmiş? Bir milyon 350 bin. Bir, nüfusu. Bir ha, milyon nüfusun, 1 milyon bütün nüfusun. bin zaten. Ha, evet. Ben buradan yanlış gördüm. E, toplam nüfusu zaten Van'ın 1 milyon civarında çünkü ama bunun üçte birinden fazlasının kaçıp gittiğini iddia ediyor. Tam bir hayalet şehirden bahsedebiliriz. Yani tümüyle terk eden, kaçan, kaçmaya çalışan insanlar var. Milliyet gazetesinde de benzer bir haber var. Orada da Van depremine etkilenen 600 bin kişinin önemli bölümü kent terk ediyor. Dün itibariyle başka illerde konaklamak için 60 bin kişi başvurdu deniliyor. Bunlar başvuranlar. Evet şöyle bir hesabı. Misafirhanelere gitmek için başvuruyorlar. Evet. Taahhütname de imzalatılıyormuş. Haziranda çıkmadan lere yönelik nerede Mis yerleştirilecekleri misafirhanelerde veya yerleştirilirlerse o misafirhanelerde evleri yapılırsa diye varsayıyoruz tabii varsayıyoruz yoksa nasıl taahhütname verebilirler ki evi yoksa nereye gidecek iyi düşecek çıkacak yani e, Haber Türkün hesabı şu 23 günde tam 162 bin kişi otobüsle gitmiş otobüs firmalarına tek tek sorup belirledik bu hesabı diyor. E, özel araçlarda eklenince sayı 350 bini bulmuş ticaret odası yöneticisi ya yani 40 bin kişi de uçakla vanı terk etti diye bir hesap var. Ticaret Odası yöneticisi Fidan da sayının 350 binin de üstünde olduğunu söylemiş. Yani tam bir gerçekten buradaki benzetme yerinde binalarla beraber Van toplumu da çöküşe gitmiş durumda oluyor bu şekilde. Buna karşılık da Çevre ve Şehircilik Bakanı Türkiye'nin deprem enkaz kaldırmada en iyi hatta bütün depreme karşı dayanıklılık konusunda da Japonya'nın yakaladığı jeme Japonya, falan gibi bir şey. Yakala, yakalamak üzere olduğunu söylüyor. Aslında pek anlamlı olmayan bir cümlede sarf etmiş idi. Ve güleriz diyor eleştirenlere de gülüyorum diyor. Pek gülünecek bir durum olmadı. Aşikar bunun. Çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz yani. Tam bir çöküntü manzarası. Bunu nasıl ta, tamir edilip yerine getirileceği konusunda da çok... Ciddi tereddütlerimiz var. Hatta mesela Radikal, şey e, Taraf Gazetesi'nde de Eylem Düz Yolda Tuncer Köseoğlu'nun Van'dan haberi e, Ercişli Aziz Keser'in mesela bu soğuklar kahrediyor çadırda kalıyoruz ama her gece ölmek için dua ediyoruz şeklinde. Çok dramatik bir ifadesine yer vermiş dondurucu soğuk. Eksi 15 olduğunu geceleri orada en azından eksi 15'e kadar düştüğünü de hatırlatalım sıcaklıkların. Evet aynı anda Validin kendisi de acele paket beslenme yiyecek yardımı isteyerek imdat çığlığı attığı belirtilirken doğrusu bakanların konuşmasını anlamak mümkün değil. Orada bir haber de Fransa'dan var e, Fransa'da Paris'in ile Defense bölgesinde indiği veya işte bu öfkeliler aynı o, işgal ya. et. Evet, onlara da bir polis müdahalesi olmuş. Evet genel olarak bir kalkışma dalgası apaçık ortada bu yılın başından beri. Küçük bir ölüm haberiyle başlayıp ondan sonra çok büyüdü. Küçük bir hayat büyük bir ölüm oldu bugüne kadar da bu şekilde geldi. Yani daha bir buçuk ay var tam yılın bitmesine. Ama daha neler olabileceği konusunda da insanın aklının alamayacağı gelişmeler de olabilir. Ya son 24 saat içindeki şiddet olaylarında Suriye'de şimdi gördüm 90 kişiye çıkmış hayatını kaybedenlerin sayısı. Melih haber Merkezinin hazırladığı bültende gördüm şimdi bunu evet onun dışındaki konulara da kısaca göz gezdirecek olursak bedelli askerlikle birlikte gündemde yer alan vicdani red konusunda da yeni bir açıklama var savunma bakanı İsmet Yılmaz'dan vicdani red konusunda da çalışmalar yapıldığını doğrulamış yurt dışındaki örneklere bakacaklarını açıklamış Türkiye, şöyle de bir durum vardı çünkü birdenbire neden böyle heyecanlanıp harekete geçtikleri e, üzerinde konuşulacak olursa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vicdani red düzenlemesi için Türkiye'ye ancak Aralık ayına kadar süre vermişti. Öyle bir sorun da e, var tabii. Bir yandan da bedelli askerliğin e, bizzat başbakan tarafından yapılacağı Arınç tarafından söylendi yani onun açıklamasının başbakan tarafından yapılacağı söylendi. Yaş konusunda yani yüksek askeri şura'dan bahsetmiyorum. Hangi yaş limitinden itibaren olacağı konusunda ile hükümet arasında bir tırnak içinde pazarlık konusu olduğuna dair de bir takım dedikodusal haberler çıkıyor. İşte 35'in altına verilmesin diyen mesela Kanal de bu şekilde 35 yaşın altına çıkmasın yasak şey diye bu bedelli askerlik buna karşılık da hükümetin de 25 ile 27 yaş arası da bir yerde durduğu gibi dedikodusal haberler çıkıyor. Ya bedelli askerliğin e, da önemi ne ki zaten? Ne hangi sorunu çözecek bedelli askerlik? Para sorununu. Para sorununu çözecek. Askerlik orada duruyor heyula gibi. Evet tabi işte onun içinde vicdani red ve bambaşka bir düzenlemenin de aynı anda başlatılmasının çok büyük önemi var. Sadece Avrupa Hayır, O yapılırken artıymış. de e, son derece dikkatli olunması e, lazım. Yani o, o gibi düzenlemeler de açıkçası benim biraz gözümü korkutuyor. Onu söyleyeyim. Hangisi? Vicdaniyetle ilgili yapılacak düzenlemeler. Belki çok sinik bir tavırdır bu veyahut e, artık yorulmuşumdur bazı şeylerden ama e, hani orada yapılacak düzenleme de işte e, örnek veriyorum. 6 ay askerlik yerine 32 ay işte bilmem nerede çok abuk bir iş yaptı gibisinden bir kamu hizmeti denkliği konulursa karşısına e, evet, ciddi tabii. sıkıntı olur sanki. Aynen öyle. Yani o da bir özgürlük gaspına girmez mi? Girer tabii. Yani bütün her şeyde olduğu gibi doğrudan doğruya iyi niyet, demokrasi ve vicdani hukuka, demokrasiye ve vicdana uygun şeyler yapılması lazım. Mehmet Arhan da çıkacak düzenlemeden umutlu değilmiş mahalle baskısı var insanlar kolayca red diyemeyecek demiş NTV MSNBC'de çıkan bir şey ile Bir de şeyden bahsedelim 71 gazetecinin de hapiste olduğu dünya hapisteki yazarlar gününde Türkiye'nin pastasında 71 gazetecinin mumu yanıyor diye bir haber var Terörle mücadele kanunu özgür ve bağımsız habercilikle halkın haber alma hakkını hızla daraltıyor diye etraflı bu konuda da toplantılar da yapılmakta. hem KCK, PKK, DİGA, Ergenekon, MLKP, Marksist Komünist Partisi davası, DHKPG'den Demircal Kurtuluş Partisi cephesinden ve çeşitli kuruluşlara bağlı oldukları örgütlere bağlı oldukları şekilde yorumlarla içerideler. Cezaevindeki gazetecilerin 10'u yazdıkları haberler ve kitaplar. 25'i Kürdistan Topluluklar Birliği, Türkiye, KCK, PKK ve DYG, 16'sı Ergenekon, 7'si Marksist, Leninist, Komünist Partisi, Altısı devrimci halk Kurtuluş Partisi cephesi. ikisi devrimci karargah. Biri THKP-C Devrimci yol. Biri direniş hareketi davası, soruşturması ve operasyonlarıyla bağlantılı olarak hapiste. Bu konuda da toplantılar uluslararası toplantılar yapılıyordu. Pen yazarlar birliği için. Evet. Burada duralım. Sonra Devam edeceğiz Açık kaste. Akşam olur mektuplar hasretlik söyüler. Zagreb radyosunda dilimaren türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyle Zagreb radyosunda limanen türküsü Siperden sipera ateş tokuşturanlar Karanlıkta dem tutan İshak kuşu Siperden sipere ateş tokuşturanlar Karanlıkta dem tutan İshak kuşu Akşam olur mektuplar hasretlik söyüler Zagreb radyosunda liman türküsü Akşam olur mektuplar hasretlik söyüler Zagreb radyosunda liman en türküsü. Siperden sipere ateş dokuşturanları Karanlıkta dem tutan İsa kuşu Siperden sipere ateş dokuşturanları Karanlıkta dem tutan İsa kuşu Biz insanlar yemin ettik imanımız var Hürriyet için hürriyet aşkına Biz insanlar yemin ettik imanımız var Hürriyet için hürriyet aşkına Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Biz insanları yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına. Biz dünyalılar yemin ettik imanımız var Özgürlük için özgürlük aşkına Savulacak dönem, savulacak düşman Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz Savulacak dönem, savulacak düşman Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz Akşam olur mektuplar hasretlik söyler Zagreb radyosunda limarlan türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler Zagreb radyosunda limarlan türküsü. Dostalar Dost karan film Dost karan film Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz Dostalar ağlar karan film Dost karan film Marş söylemeden ölmek bize yakışmaz. Akşam olur mektuplar hasrettik söyler. Zagreb radyosundan elim alem türküsü. Akşam olur mektuplar hasretlik söyler. Zagreb radyosundan elim alem türküsü. Dostlar karam film, dostlar karan film. Dost film. Marş söylemeden ölmek. Bize Yakışmaz Dost Dağları Karan Film Dost Dağları Karan Film Mars Söylemeden Ölmek Bize Yakışmaz Evet Açık Radyo Burası 94.9 Ve Açık Gazete Devam Ediyor Saat 9'u 7 geçiyor 8 geçiyor ve tam e, burada e, Mitat Sancar'la da bağlantı kuramadığımız için biz de biz devam edeceğiz. Bu arada Ahmet Kayadan Lilimarland türküsü adlı türküyü dinledik. Ahmet Kaya Türkiye'nin yetiştirdiği önemli e, müzisyenlerden biri Kürt kendisi şeydeyken Paris'te de 2000 yılında 16 Kasım günü e, hayata veda etmişti. Bir kalp krizi geçirerek e, bugün Perlaşez mezarlığında eşi Gülten Kaya ve kızı Melis Kaya'nın da katılımıyla kabri başında anılacak ve sevenlerinin de katıl katılması bekleniyor. Yurt dışında yaşayan müzisyenler ve sanatçıların da katılacağı haberi var. Yani e, Mehmet Kaya Magazin Gazetecileri Derneği'nde yaptığı bir konuşmada Kürtçe klip çekmek istiyorum ve bunu yayınlayacak yayınlayacak televizyon kanalları arıyorum demişti. Bunda bunu söyler söylemez de kıyametler kopmuştu. Sürgüne çıkmak zorunda kalmış yani bas, kendi magazin başı, basını başta olmak üzere pek çok e, hürriyet gibi büyük önemli gazetelerde dahi şeyi de görmek e, mümkündü. Onun bir linç kampanyası yapıldı e, meselesi. Yani yapıldığı meselesinden ziyade yapıldı aslında. Yapıldı evet. Ve yurt dışında en sonunda gitmek zorunda da bırakıldı. Evet yani bugün 11. ölüm yıl dönümünde Ahmet Kaya'yı andık. 1957'de Malatyalı bir ailenin 5. çocuğu yoksulluk içinde geçmiş bir işsizlik ve parasızlık içinde geçmiş bir önemli hayatı var. Sonra e, çeşitli müzik tarzlarını e, deneyerek kendine özgüde bir sada yakalamış durumda. E, yani çok Müzik kariyeri boyunca da Wikipedia'dan okuyacak olursak bölücülük yaptığı iddialarıyla birçok albümünün toplatıldığı ve konserlerinin iptal edildiği görülüyor. İşte demin sözünü ettiğimiz 10 Şubat 99 tarihli Magazin Gazetecileri Derneği'nin Princess Oteli Kongre salonundaki ödül töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü alıp aldığı ödül konuşmasında ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne Cumartesi annelerine Basın emekçileri ve tüm Türkiye Halkına teşekkür ederim Bir de bir açıklamam var diyor Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki Günlerde yayınlayacağım albümde Bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu Şarkıya bir klip çekeceğim Aramızda bu klibi yayınlayacak Yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını Bilmiyorum demiş Bunun üzerine de işte bir kısmı magazin basının e, ünlü simaları olduğu belirtilen bazı insanlardan küfredenler, müzisyenlerden de hatta pop şarkıcılarından çatal fırlatanlar oluyor. Ve Ahmet Kaya da görevler tarafından, kongre salonundan dışarıya çıkartılıyor. Tırnak içinde de olağan koşullarda deniyor. Yılın... E en iyi sanatçısı ödülünü aldığı şeyden değil mi? Evet. Yılın en iyi sanatçısı ödülünü aldığı ve ödül konuşmasından sonra kendisine çatal, bardak, su filan atılıyor. Ayrıca da kongre salonundan olağan boşullarda çıkarılıyor. Yani yılın en iyi sanatçısı ödülünü verdiğiniz birini o salondan o gece dışarı çıkartmanız Olağan bir şeydir. Evet, bir de bunun olağan olmayanı var. O koşullarda olmamış. Evet azından. olmamış. Bu olayın hemen sonrasında da Berlin'de Kürt İş Adamları Derneği'nin düzenlediği bir gecede verdiği konsere ilişkin fotoğraflar Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanıyor. Ve bölücü PKK örgütüne yardım... Yani Ahmet Kaya'nın sık sık kullandığı gözüm kullanıyor. Terimini olmadı gözüm gibi bir yorumla kınıyor Hürriyet Gazetesi. Oyun yapıyor öyle terim oyunu. Ve bunun üzerine de işte bölücü PKK örgütüne yardım yataklık halkı ırk farklılığı gözeterek kim ve düşmanlığa tahrik iddiasıyla. O zamanlar vardı şimdi sizin yeni kuşakta hala hatırlıyordur herhalde devlet güvenlik mahkemesinde DGM'de. O kadar da yeni sayılmam ben kendi On buçuk yıl, on yıl altı ay ağır hapis sistemiyle iki ayrı dava açılıyor. Ve sonunda Haziran 1999 yılı Haziran'da Türkiye'den ayrılıyor. Yargılamaların sonucu ne diye sual edecek olursan gıyabında toplam üç yıl dokuz ay ağır hapis cezasına çarptırılıyor. Fakat daha sonra ilginç olan şey şu çıkıyor o görüntüler... ...düzmeceymiş. Olmadı gözüm diye böyle terör örgütüne yardım yataklık yaptığını iddia ettikleri görüntüler... ...amiral gemisinde sahte fotoğraflar yazılmış. Yani bir çeşit dezenformasyon hatta... Bir çeşit değil. Bu gözü oluyor. Evet. Onun. Özü doğru. Yani böyle bir şey... Ayrıca Hürriyet Gazetesi de bir haber daha çıkıyor. Münih'te PKK yanlıları tarafından düzenlenen konserde arabamı o şerefsizlerin memleketinde bıraktım. Dedi yani Türkiye'de. Bıraktığı iddia, iddiası çıkıyor Hürriyet Gazetesi'nde. Onun, onun üzerine DGM'de bir kez daha soruşturma başlatılıyor. Bu da çok ilginçtir gerçi. hani e, Bu gibi bir şey... E... Söylemiştir söylememiştir ayrı meseledir birisi. Söylememiş zaten. Tamam e, onu biliyoruz ama e, hani bundan dolayı kendisini sevenler olabilir sevmeyenler olabilir değil mi? Bu da mümkün. Evet. Devletin birinci dereceden alınganlık gösterip de e, dava falan açması da harika bir olay yani. E, bütünüyle yani Ahmet Kaya'nın bütün hayatı Türkiye için gene bir mikrokozmik model. Olağan koşullar. Teskili, olağan koşullar evet. Yani şeyi yalanlamış mesela Zaman Gazetesi'ne verdiği bir mülakatte ben üç tane şerefsiz yüzünden ülkemde arabama bile binemedim demiş. Bunu Hürriyet Gazetesi o şerefsizlerin memleketinde arabamı bıraktım şeklinde yorumlamış tırnak içinde olan koşullar. Eee. 99 Mart'ta da Ordu Valili Ahmet Kaya'nın kasetlerinin kentte satılmasını ve bulundurulmasını yasaklamış. Bu da güzel. Valiliğin de böyle yetkileri var. idi. Evet. Ve böyle 2000 yılında da Hoşça Kalın Gözüm isimli albümünün kayıtlarını yaparken Paris'in Porte de Versailles semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu Hayatını kaybetmiş. Cenaze merasimi Paris Kürt, Paris'te Kürt Enstitüsü'nde yapılmış. Perleşez mezarlığında ki mezarlığı 2003 yılında tekrar düzenlendi. Şeyde e, o dönemde gazetenin genel yayın yönetmeni olan Ertuğrul Özkök'ten er Ertuğrul Özkök'te sonradan Perleşez'de onun da mezarını ziyaret ettiğimi hatırlamıyorum. Ama. O zaman e, da Ahmet Kaya'da dirilip memleketine geri mi döndü? Evet. Başka bir paralel bir evrende diyorsunuz böyle oldu. Olağan koşullarda. Olağan koşullarda tamam. Evet. Durum budur. Evet. Belki bir şey daha bir şey daha çalalım. Ahmet Kaya'yı 11. yıl dönümünde Başın belada ile mesela e, ana onu çok tanımış şarkılarından, türkülerinden birisi e, yani ömrü boyunca da çeşitli sebeplerle başının beladan kurtulmadığı Türkiye Cumhuriyeti'nin çok sayıda vatandaşına da istihatına. 11 yıl sonra her şey çok değişti. Artık konserlerde Kürtçe şarkı söyleyenler yuhalanmıyor Türkiye'de, değil mi? Yok o da oluyor, o da oluyor. Belki çatal atmıyorlar, belki de onu da yapıyorlardır. Plastik bilmiyorum. şişe atıyorlar, yani ellerinin geçirdiklerini atıyorlar gene. minder evet. plastik şişe vesaire. Evet pek başım belada dinleyelim. Diyecen kadar başım belada, köşe başları tutulmuş üstelik yağmur yağmadaylar tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, hadi meşkalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bireşkıya eşkıya gezinmekte. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış devarken uykularım yarıda kalmış başım belada senelerce kurumsuz yaşamışım nere gitsem çaresi yok nere gitsem çaresi yok nere gitsem çaresi yok yanmışım Seni esmer kız, kibiklerimde çırpınan şu tuzlu göz yaşında ihanetin adı yok. İhanetin adı yok. Neyilersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal, yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta.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 Başım belada. Senelerce kuralsızlı yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Yanmışım. Başım belada. Başım belada. Ahmet Kayadan dinlediğimiz bir ünlü türküsü ya da şarkısı diyelim. Onun ee, biraz önce sözünü ettik. Ertuğrul kök'ünde Ahmet Kaya'nın mezarı başında 18 Haziran 2011'de helalleşmek isteyip bir itirafta da bulundu deniyor. Ahmet Kaya ile kaç kere karşılaştık hatırlamıyorum. Belki bir, belki iki. Bir mi iki mi olduğunu da hatırlayabilir Bence neyse işte Şarkılarını çok seviyordum Sazaniye gelmediğini hala dinliyor ve Doyamıyorum sonra aramıza O tatsız manşet girdi Demiş Ahmet Kaya bir daha Kozmik dönmedi. boşluktan düşmüş tatsız manşet Ve oraya öyle Hürriyet'in Binci sayfasına Yapışmış Evet bağımsız bir Yayın organı olan Hürriyet gazetesinin başına böyle bir talihsizlik diyelim gelmiş. Gelmiş evet. Sonra da Ahmet Kaya bir daha Türkiye'ye dönmemiş. Evet. Çok zor işler bunlar hakikaten. Bu arada Kozinoğlu'nun ölümüne de iki kelimeyle değinmekte yarar var. Gittikçe acayip haberlerde geliyor. Kaşif Kozinoğlu'ndan bahsediyoruz. Ergenekon davasından mıydı? Eski mit Oda TV. Ve Oda TV'de. Ergenekon'a bağlanıyor evet. muydu hatırlamıyorum. Fakat Ergenekon sanırım evet. Cumhuriyette var. Öldüğü sırada koğuşta yaşananları anlatmışlar ki çok ilgi çekici yani. Yani Ergün Poyraz dört yıldır, dört yıl aşkın bir süredir orada tutuklu bulunan Ergün Poyraz, kalp krizi son, sonucu yaşamını yitirdiği açıklanan e, MIT yöneticisi Kâşif Kozinoğlu'nun öldüğü saatlerle ilgili gerçekten çarpıcı bir iddiada bulunmuş. Ergün Poyraz demiş ki bir saate yakın koğuş arkadaşları seslerini duyurabilmek için koğuşun kapısına öyle vuruyorlardı ki Sanırsın cezaevi yıkılacak. Bu sürede ne gelen oldu ne giden demişler. Ne demiş İlhan Taşçı'nın haberi. Eğer bu söyledikleri doğruysa en konu çok büyük bir skandalle karşı karşıyayız. Bir tanesiyle daha karşı karşıyız demektir cezaevlerinde. Eğer bu doğruysa yani modern cezaevlerinde çok övünülen. Hiç can güvenliğinin de olmadığı... Modernlik neyle ölçülüyor? İnsana saygıyla. Evet yani hani o tesislemesi falan değil değil mi? Beyaz böyle fayans yapmakla değil orayı burayı herhalde. Ben de öyle tahmin ediyorum. Ama işte bizim paradigmamızda sanıyorum biraz modernliği ölçmeyi başka bir kriter alıyoruz insana saygı dışında. Aslında modernliğin ölçütü de yok öyle bir şey. Hani modernite dediğimiz zaman başka şeyler de girer işin içine de. Biz öyle bir kavram var kafamızda. Onun içini böyle döldürme, doldurmaya çalışıyoruz. Çok, çok yani şey her pek çok konu her gün yenisi karşımıza çıkan olağan hallerle karşı karşıyayız. Yani olağanüstü hal e, var Türkiye'de aslında belki de... E, bir Osmanlı'dan başlayarak bir olağanüstü hal yönetimiyle idare edilen bir yer burası. Her şeye olağan kabul ediliyor. Hiçbir şey olağan olmayan. Yani bu Bir çok küçük bir örnek yani. Ya, sırlarıyla birlikte ölüp gitti. Spor mu yapıyordu? Damacanalarla şey yapıyoruz diye bir açıklama var. Kalbi dayanmadı spora diye. Ee, öte yandan bir e, hastanenin raporuyla, e, hapishanenin raporu farklı, cezaevinin raporu, saat farkı, önemli bir saat farkı var. Hakkında hiçbir şey bilmiyor. Hayır yani mi? şöyle biri hastanede, biri e, hastaneye giderken yolda öldüğü söyleniyor. E, gelmeden önce daha doğrusu öldüğü söyleniyor. Evet. Hani ciddi o, bir fark sanki. bir şey değil yani, Ayat, e, memat farkı. E, durum yani Ölümün zaten... şüpheli olduğunu belirtip otopsinin yenilenmesini ve koğuşa girip çıkanların da araştırılmasını istemişler. Acaba zehirlendi mi şeyleri de var, şüpheleri var. Bir tuhaflıktır gidiyor. Bir şey mi diyordun? E, Yok yani her sabah iki saat aslında Türkiye'de meydana gelen skandalları vermeye yeterli olmuyor. Ve olağan hallere evet. değil mi? Almanya'da da çok acayip bir hadise var. Biraz da ondan bahsedelim. Bu da çok önemsiz sayılmaz yani. Neo Nazi skandalının büyümekte olduğu söyleniyor. Hürriyet gazetesi bugün manşeti almış. Alman abi oradaydı manşetiyle vermiş. Hrant Dink cinayeti sanıklarından büyük abi Erhan Tuncel'in polis muhbiri olduğunun ortaya çıkması gibi Almanya'yı karıştıran cinayetlerde de benzer bir gelişme yaşandı diyor. Bu ilginç bir paralellik Türkiye'ye çekilen bir başka olağan hale iki tarafta da tırnak içindeki olağan hale de iki tarafta da dikkat çekiliyor. Eyaletteki bir istihbarat servisi ajanı sekizi Türk biri Yunanlı dokuz kişinin öldürüldüğü seri cinayetlerin altısında olay mahallinde veya yakınında bulunmuş bir istihbarat servisi ajanı. Ee, neonaziler 2006'da Halil Yozgat adlı Türk'ü kendisine ait internet kafede öldürmüşler. Hessen Eyaleti Anayasa Koruma Teşkilatı'nın ajanı o sırada kafedeki 6 kişiden biri. Frankfurter Allgemeine gazetesi bu ajanın olayla ilgili sorgulanmasından sonra Türklere yönelik seri cinayetlerin bıçak gibi kesildiğine de dikkat çekmiş. İntihar eden ve Böhnhardt ve Uwe Mundlos ile teslim olan Beate Treype'ye özel pasaport ve kimlik verildiği de doğrulanmış. Ee, evet, yani bununla ilgili de söylenecek Weimar günleri Hitler'in yükselişi Mussolini'nin İtalya'daki yükselişi Avrupalı gençler arasında ırkçılığın muazzam yükseldiğine dair Demos think tank kuruluşu bir raporda aşırı ırkçı görüşün Avrupalı gençler hakkında arasında büyük yükselişte olduğunu söylüyor. Fransa'da da mesela şöyle bir Toulouse'da bir ilk öğretim okulu için alınacak müdür yardımcısı ilanı şöyle veriliyor. Eğitimsiz, yabancı ve dinine bağlı insanların yoğunlukla yaşadığı ghetto mahallelerine yakın bulunan La Reyneri ilk öğretim okuluna müdür yardımcısı aranıyor diye. Verilmiş. Demin yalnız bir e, bizim de sık sık yaptığımız bir e, şey yaptık Godwin kanunu diye bir şey var e, duymuş muydunuz bunu daha önce Hayalme. He, herhangi bir tartışmanda, hit, tartışmada tartışmada hitlere veya nazilere e, mutlaka referans veriliyor bir yerde deniliyor e, bu, ben bunu kendi adıma sakıncılı buluyorum hani nedenini de açıklayayım çok kısaca çünkü Hitler'e veya Nazilere varana kadar arada bir sürü kötü şey var yani. O bir ekstremse illa oraya gittiğini söylemeye veya orada benzeri olduğunu söylemeye gerek yok. Aradakini kaçırıyoruz bu sefer. Yani i̇lla öyle bir analoji kuracağız diye arada olan kötü şeyleri kaçırıyoruz. Burada da hani Almanya'da olan tam olarak Hitler'in yükseldiği günler vesaire gibi bir şey olmasa da... Genel ortam... Ben de sadece şey, paralelli işte şeyden çekmeye çalıştım yani... E, aşırı milliyetçiliğin e, özellikle e, mali ve iktisadi krizlerin yoğun olduğu yerde mutlaka e, demokrasinin karşıtı hareketlerin çok büyüdüğü ve kimi zaman koşullarda da Hitler gibi çok büyük korkunç diktatörlüklere yol açabilmesini yolun açıldı. Ufak detay yani fazla üstüne duramadık ama verelim mesela bu İngiltere'de e, üniversite hastanelerinde yapılan zamları protesto etmek için öğrenciler yürürken onları 4000 polis ve ilk defa İngiltere tarihinde plastik mermi kullanma yetkisi verilmiş 4000 polis eşlik etti mesela. Hani Hitler'in veya nazilerin adını anmaya hiç gerek, gerek duymadan yok, evet. nasıl Doğru. bir gerileme içinde olduğumuzu e, görebileceğimiz böyle ufak detaylar var ve haklısınız o kadar çok sık sık üst üste gelmeye başladı ki insan o detayları kaçırma noktasına geliyor bir yerden. Sonra öte yandan da bir ciddi devrimci dalga yükseliyor yükseliyor yükseliyor. Bütün polisin ve elitlerin valilerin, belediye başkanlarının bankerlerin em para verdiği, polislerin bastırmasına rağmen de ilginç bir gelişim var bütün dünyayı saran dalga. O da işin bardan dolu tarafını oluşturuyor. Birazdan şimdi ara ara vereceğiz. Aradan sonra da Koray Çalışkan'la dün yaptığımız bir kaydı yayınlayacağız. Radikal Gazetesi yazarlarından Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Koray Çalışkan. New York'ta birkaç kısa bir süre önce New York'ta Wall Street'teki isyancılarla görüşüp kendi göz, gözlemlerini de Radikal Gazetesi'nde yayınlamaya devam ediyor. Bugün ikincisi yayınlandı dün. Şimdi bu aradan sonra da onu konuşacağız. Bakalım neler olup bittiğini biraz daha anlayabilecek miyiz geriye dönerek. Açık Gazete. Evet Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr Ve bugün konuk olarak Koray Çalışkan'la... Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ve aynı zamanda da bizim dinleyicilerimizin de yakından bildiği pek çok programda hem konuk olarak hem de başka konuklara yardımcı olarak bizimle beraber olan Koray Çalışkan'la bu Occupy Wall Street diye adlandırılan ve bütün dünyayı birbirine katmış olan ve katmaya da devam edecek edeceği anlaşılan hareketle New York'taydı. izlenimlerini birinci elden ondan birazcık alalım. İlk yazısı New York'ta komünizmin hayaleti dolaşıyor diye pazar günü Radikal'de çıktı. Bu, dün de, dün diyorum çünkü bugün yaptığımız bir kayıt bu. Ee, yani bu program yayınlandığında dün olmuş olacak Radikal gazetesinde de yola çık. Sonra başlarsın ya da Occupy Wall Street başlıklı yazısında yazı dizisinde takip ediyor. Biz de izlenimlerini alalım. Hoş geldin Koray. İyi yayınlar Ömer. Evet şimdi e, biz de açık radyo olarak naçizane epey bir zamandan beri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ve çok umut verici de pek çok tarafını gördük. Ama son alınan haberlerde bir kısmı işte polisin de şiddet kullanarak hatta... E, rayet polis denilen kont terör, yani terörle mücadele polisini bile bu tamamen barışçıların üzerine salmış oldukları haberleri evet. var. Ama buna rağmen de senin gözlemlediğin gibi de çok önemli bir devrimci ruhun dönüşümün dolaştığı var. Biraz onları bize anlatır mısın lütfen? Şimdi bu e, eylemin bu kadar e, geniş katılımlı olacağını açıkçası kimse beklemiyordu. Özellikle New York'ta Bloomberg beklemiyordu. Bloomberg biliyorsunuz New York'un en zenginlerinden 18 milyar dolar civarında bir serveti var. E, ve bu Zucotti Park'ın sahibi olan e, Brookfield e, gayrimenkul ortaklığının e, yönetim kurulunda da eşi çalışıyor. E, bu parkı e, eylemciler işgal etmiş durumda ve Bloomberg'in temsil ettiği zihniyete tamamen karşılar. E, Amerika'da e, bütün liberal dünyada olduğu gibi sistemi gerçekten tehdit etmeyen her eyleme izin verilir. Fakat sistemik bir tehdide dönüşürse inanamayacağınız tekniklerle onun üzerine giderler. Şimdi ben e, mesela bundan 7 sene önce New York'ta yaşıyordum. Bir sürü de eyleme giderdik. Ee, o zaman hiç kullanılmayan teknikler görmüştüm. Böyle mobil kulelerle yaklaşıyorlar insanların üzerine. 10 metrelik kuleler var. Kulenin, kulenin üzerinde bir polis kamerası, rüzgarı ölçüyor, insanları teker teker fotoğraflarını alıyor, profiling yapıyor. Yani inanılmaz korkunç şeyler. Ama bunlar zaten rutine binmiş polis kontrolleri. Polisin yaptığı 3 tane şey var. Bir tanesi, öncelikle bu e, süreci kriminalize etmek için... E, New York'un sağından solundan topladığı e, ipsizleri, e, suçluları, evet. ex-conları yani içeri girmiş çıkmış insanlar. Hani İlla ki kötü insanlar olmak zorunda değil elbette ama e, suça meyilli insanları bu insanların içerisine soktular çadırlara geceleri. Ve bu yüzden e, Eylül'ün 3. haftasından beri 20 tane kadın e, saldırıya uğradı bu işgal sırasında. E ee, eylemcilerim kendileri özellikle kadınlar bir araya gelip bir kadın sığınma evi kurdular çadırların içerisinde. Bu iş o kadar şeye vardı, o kadar ciddi eee meseleye var, duruma geldi. Arkasından e, ikinci adım attı polis. Siz çok kirletiyorsunuz buraları. Bir çıkın temizleyelim tekrar gelirsiniz dediler. Tam böyle bir kurnazlık yani. Tabii kimse yemedi. Temizlik grupları oluşturuldu. Şu anda pırıl pırıl bu işgal yerleri. E, üçüncü adımda zaten bu böyle yürümez. E, çıkın burası özel mülk diyordu e, şehir. Çünkü orası ismi park. Aslında şirketin park olarak kullandırdığı bir alan. Yani... E, ...şirket mülkü aslında orası. E, bu yüzden sembolik olarak çok önemliydi. Ve e, işte Oakland'ta ve New York'ta e, buralara saldırılar devam etti. Küçük küçük ben oradayken e, polis onları demir e, bloklarla küçültmeye çalışıyordu adımlarla. Fakat e, çok ciddi bir e, insan kalabalığı var orada. Onu yapamıyorlardı. Şu anda yaptılar. Burasının esas önemi sembolik Ömer. Dünya Ticaret Merkezi'nin hemen köşesinde Liberty Tower, Freedom Tower dedikleri o özgürlük kulesinin yanında dev gibi bir kule dikiliyor biliyorsun. Onun yanında küçük bir hareket ama çok büyüyebilir. O hareketin sembolik tutkalı gibi o parkın e, işgali. Şimdi o parka saldırdılar, o parkı kapatmak için uğraşıyorlar. Bu hareketin daha fazla radikalleşmesine neden olacak ve bence daha da popülerleşmesine neden olacak. Çünkü o parkta Ömer şu anda 400 kişi var. Gündüz 2000 kişiye çıkıyor ama yaşas işgalci 400 kişi. Fakat parkın çevresinde görünen ve görünmeyen alanlarda, görünmeyen alanlar sosyal medya, görünen alanlar toplantı mekanları. Bu toplantı mekanlarında yalnızca bir çalışma grubunda 400 kişi aktif olarak çalışıyor. 40 tane çalışma grubu var. Ve bunlar örgütlü insanlar. Yani 1500 kişi örgütçi olarak çalışıyor ki Birleşik Araba İşçileri Sendikası'nın 600 tane, Federal bir sendikadır. 600 tane örgütçüsü var. Yani bu ciddi bir sosyal hareket. Son 10 yıldır küreselleşme karşıtları olsun, küresel adalet koalisyonu olsun, onların biriktirdiği bütün deneyimleri kullanan, oradan öğrenen ve hızla öğrenen, hareketin kendisinin insanları örgütlediği, bir örgütün hareket örgütlediği bir hareket olmayan evet. bir tabana dayanıyor. Ve daha da önemlisi, ben New York'u bir parça tanırım sol siyasetini Ve orada her eylemde gördüğüm insanlar vardır. Çok cılızdır eylemleri New York'un. Ee, orada kimseyi görmedim neredeyse. Daha önceki örgütlerden. Bu insanlar orta sınıf. Beyaz yakalı. İşini kaybetmiş ya da kay kaybetmemiş. Ee, i̇şte bu radikal için yalnızca iki saatliğine açıkçası bu parkı ziyarete gittim ben. Öylesine etkilendim ki... E yani çok fazla şey beklemiyordum aslında bu hareketten. Akşamına yemek falan koymuştum arkadaşlarla. Hepsini iptal ettim. Toplantılarına evet. gittim. Ve e, açıkçası ben mesela anarşist e, örgütlenme felsefesini e, çok e, sahiplenen bir gelenekten gelmiyorum siyasi olarak. E, burada e, ismine anarşist demeden, bu tabana yayılan, tamamen konsensüsle yürüyen, lideri olmayan, ee, hareketin e, nasıl hızlı gelişebileceğini nasıl güçlenebileceğini gördüm ve e, gerçekten çok etkilendim e, bundan sonra ne olur bilmiyorum Amerika'da e, son 30-40 yılda çok cılız sosyal hareketleri örgütlenebildi bu onların en iştahlısı en, en büyüğü gibi görünüyor e, çok ciddi bir ekonomik darboğaz var İnsanlar gelirlerini kaybediyorlar ve orta sınıfın şu anda umudu zedelendi sisteme Evet Zaten, şey de ilginç yani pardon sözünü kestim e, bir şey söylemek istiyorum. Bu, bu o, hem e, emekçi yani sendikal e, hareketlerle de zaman zaman kuvvetli bağlar kurulduğu görüldü. Evet. Hem de beni çok o, şahsen ilgilendiren ve etkileyen e, çok önemli bulduğum bir gelişme oldu. Bu da e, iklim değişikliği aktivistleriyle iklim e, e, a, a, Aktivistleriyle birleştiler. Evet. Ve mesela Beyaz Evin önünde görülmüş en büyük eylemlerden biri 10 evet. bin kişinin üzerinde ve Obama'ya geri adım attırdılar. Evet. Hatta fiilen öldürdüler bu zift petrolleri evet. şeyini. Bunlar çok tabii önemli geliyor bana bu tip koalisyonlar oluşması. Çok doğru. Oluşması. Bu benim de gördüğüm kadarıyla şöyle bir sorun vardır. Mesela sosyal hareketler, sol üzerinden örgütlenen sosyal hareketlerdi. Bir iktisadi sosyal talep hegemonyası vardır. Ve genelde e, hangi derdin daha büyük olduğu hiyerarşisi üzerinden örgütlenirler. Burada dertler arasında bir hiyerarşi kurmuyorlar. Kadın hareketi, çevre hareketi, sosyal adalet hareketi, gelir dengesizliği bunların hepsini birbirine bağlayan hatta belki web sitelerinde görmüşsündür çok yaratıcı bir e, yaratıcı sanat grupları evet. bu taleplerini fikri taleplerini görselliğe dönüştürüyor ve öyle çok ilginç bir şeyleri var görselleri var bilmiyorum dikkatini. Evet çeşireyim. evet çok yani ilk baş yola çıkılan şey bile zaten ilk poster evet. başlı başına bir a, harikaydı onu biz de bu seneki yayın. E, broşürümüze, yayın akışı broşürümüze kapak yaptık zaten yakında çıkacak. Ha, harika ben de nasıl görmedim bana geliyor açık radyonun diye hemen cazırtı yapacaktım sana ama yakında <gülüyor> geldiğini söyledim. Ee, bu zaten hareketin e, bende yarattığı umutun ana nedeni o. E, birincisi e, eski dil kullanmıyorlar. Yani şu anda solun üzerinde köhneleşmiş bir dil var. Sağ bunu Hı -hı. kullanmıyor. Sağ şey yapmıyor, yaşasın neoliberalizm, yaşasın muhafazakarlık. Yani fikir, fikrini bir kavramın üzerine bindirip o kavramın üzerinden siyaset yapmıyor. Ee, solda mesela bunların organizasyon toplantısında dikkatimi çeken şey, onu Naomi Klein de gördü aslında, ilk bana da söylediği şeydi. Eski sola dair örgütler oraya gelip, ee, ...insanları bir şekilde toparlamaya, kafa kola almaya çalıştıkları zaman... ...mesela bir tane kız kalktı, işte aslında bu bizim sosyalizm mücadelesi için açılmış yolda... ...attığımız en önemli adım falan gibi böyle bir şey söyledi. Ve elindeki bir kağıdı okumaya kalkıştı, bildiri okudu yani toplantıda. İnsanlar ellerini aşağıya çevirerek böyle protesto, evet. yumuşak protesto sesleri yaptılar... Evet. Ve o kız susmak zorunda kaldı çünkü insanların öyle bildiri okumaya, kafa kola alınmaya falan ihtiyaçları yok. Ta içlerinden gelen bir rahatsızlığın tezahürü bu. Zaten anarşistlerin yaptığı benim gördüğüm kadarıyla felsefi olarak bunu kapatmayacak bir dinamik yapı ortaya çıkarmak. E, o yüzden e, hızlı e, ilerliyor hareket. Ama tabii bu polis müdahalesinden sonra ne olacak? Ee, hep birlikte göreceğiz. Fakat ilişki hakları şu anda kurulmuş durumda. Evet yani ee, çok... Diyalog devam ediyor. Dünya bir daha da aynı dünyanın olmayacağı gayet aşikar şekilde görülüyor. Aynen yani. yani aslında şu anda Amerika'da herkes şunu fark etmiş durumda Ömer. Ee, kamusal alanda iktisadi krizin tartışılmasının dinamikleri değişti daha önce demokratlar, cumhuriyetler ay piyasaya fazla mı güvendik, az mı güvendik şu bölümü devlet yapsın şu... hayır sistemik bir sorun olduğunu artık insanlar evet. görüyor ben de tamamen aynı fikirdeyim seninle yani diskuru kökünden değiştirmeleri bence en büyük başarıları mesajları nedir filan diye soruluyordu ay. mesajları buydu işte Bütün Çok doğru disk, yani. bu saçma sapan tartışmalara bir son verdiler doğru. mesele sistemdir, adalettir dediler doğru. ve bitirdiler bunun en önemli göstergesi de şu Mesela sağ yakın dergileri, ekonomist, foreign affairs falan gibi baktığın zaman onların bile artık savunmaya geçtiğini görüyorsun. Foreign affairs hani liberaller de yazar, muhafazakarlar da yazar ama Amerika'daki muhafazakarlar aşırı sağ, liberaller de sadece bir partidir. Evet. Sol çok cılızdır. Foreign affairs o sağın parçası. Foreign affairs Amerikan gelir da dağılımının, Amerikan hegemonyasını da zayıflattığına dair makaleler çıkmaya başladı. Evet. Hani işçi ile orta ile şu zenginliği biraz daha paylaşırsak daha da güçlü oluruz dünyada gibi. Evet, yani buradaki değişti. eşitsizliği getirelim ki dünyadaki eşitsizliği daha fazla arttıralım, Ne alalım diye makaleler çıkmaya başladı. Ve şu istatistik artık herkesin dilinde. 1978'de bir şirketi yeni başlayan stajyer 1 lira alıyorsa şirketin başındaki adam 4-40 lira alıyordu. 2009'da yeni başlayan insan 1 lira alıyorsa şirketin başındaki 400 lira alıyor. 10 kat açmış, açılmış durumda makas. Bu kabul edilebilecek bir fark değil. Evet ve Goldman Sachs gibi bir şirketin başındaki adamın da 200, günde 250 bin dolar civarında para kazandığı da söyleniyor. Bu da pek kabul edilebilecek gibi bir şey değil. Yani. O yüzden eylemcilerin ellerinde en popüler pankart Goldman Sachs. Evet. <gülüyor> evet. Peki bunu daha çok konuşacağız herhalde. Evet. Ee, Koray çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, görüşmek üzere diyoruz. İyi yayınlar, hoşçakalın. Evet, Koray Çalışkan'la görüşüyorduk. Açık radyoda, açık gazetede. Ve konumuz kendisinin de yakından gözlediği, zaten bildiği bir şehirde gözlediği. Occupy Wall Street, Wall Street'i işgal e, hareketinden gözlemler ve analizler getirdi bize. Evet, konuğumuz Koray Çalışkan'dı ve biz de yayınımıza devam ediyoruz. Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete devam ediyor. Evet, son haberler gelmeye de devam ediyor. Dünyadan, Pakistan'da Amerika'nın insansız uçak saldırısı, füze saldırısı diye geçiyor. Ama bu insansız uçak aslında, insansız uçaklardan atılan 4 füzenin 18 kişiyi öldürdüğü haber var. Güney Veziristan'ın Sararoga bölgesinde bulunan Bobar köyünde bir hedef deniliyor. El-Kaide militanlarının yuvalandığı yerlerin başında. Geldiği falan gibi açıklamalar yapılmış ama sivilmiş, kim ölmüş? Öğrenlerin kimliklerinin henüz belirlenemediği bildirildi. Ee, sivil olup olmadıkları Dün da Dün de altı kişiyi öldürmüştü ABD yine insansız uçak saldırısıyla öyle. Evet dünyanın da dört bir tarafında insansız hava araçları denen işte o predator Türkiye'nin de durmadan yenilerini satın almakta oldu. İncirlik'te gündeme e, Kira alıyor galiba Veya yani, kullanımını evet. öyle bir şeyler yani. yani Türkiye'de de kullanımda Olacak muazzam paralar Harcanarak alınan Bu teknoloji harikası Ölüm araçları e, Geçenlerde Maalesef tamamını Okuyamadığım bir makalede Bütün dünya üzerindeki Nick imzalı bir Yazıda Tom Dispatch.com'da bütün dünya yüzündeki bu insansız hava araçları üstleri ağının bir dökümü yapılıyordu. Allah muhafaza yani. Bir yanıyla Amerika böyle kendi hastalarını sokakta ölüme terk edecek kadar sağlık şeylerini keserken bir yandan da bunları şirketleri inanılmaz bir şekilde silah şirketlerini zengin eden ve yoksul Pakistanlıları, Afganistanlıları filan öldüren bir durum var. Ama ne yapalım, oturduğu ben... yerden Washington'da veya başka bir ABD şehrinde. Çeşitli, binlerce kişi, binlerce üste bu işleri yapıyor ayrıca. Peki biz de son olarak bugün maalesef Mitat Sancar'la bağlantı kurmayı başaramadık. Şimdi bugün son olarak şeyden bahsedebiliriz. Bugün Beşiktaş'ta bir dava olacak. Cihan Kırmızı Gül'ün beraati ve tahliyesinin isteneceği bir mahkeme var. Tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifinin de bir basın açıklaması olacak. Bugün on buçukta. Beşiktaş Adliyesi önünde duruşma öncesinde. Bu konuda e, Yıldırım Türker Radikal Gazetesi'nde e, e, evvelki günkü Radikal Gazetesi'nde bir yazı kalemi almış. Daha doğrusu yazı kalemi almamış doğrudan doğruya şeyin e, bültenin tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifinin mesajını iletmişti. Köşesini onlara terk etmişti. Cihan Kırmızıgül ve arkadaşlarının. Bugün köşem onların okuyun da çarşamba sabahı Beşiktaş'ta buluşalım diyordu Yıldırım Türker. Cihan Kırmızı günün olayı da şöyle. Kağıthane ilçesinde yüzleri poşuyla kapalı Molotov kokteylli bir grup tarafından gerçekleştirilen bir saldırının üzerinden iki saat geçtikten sonra olay yerine yakın bir durakta boynunda poşu ile otobüs beklediği sırada yüzünde değil yani. Saldırıyla ve saldırıyı üstlenen örgütle ilişkilendirilerek güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Cihan Kırmızıgül kendisini açık bir şekilde görmediğini vurgulayan gizli tanık teşhisine dayanılarak tutuklanmış ve aynı gizli tanığın yaklaşık bir yıl sonra yapılan duruşmada olay yerinde görmüş olduğu kişinin Cihan Kırmızıgül olmadığını açıkça beyan etmesine karşın tutukluluk durumu devam etmiştir. Soğuktan korunmak amacıyla ya da bir aksesuar olarak pek çok kişinin üzerinde rastlanabilecek olan poşu dışında bir delil olmamasına karşın Cihan Kırmızı Günü'n tutuklu bulunduğu süre bugün 20 ayı geçmiştir. Delil toplanmasının ancak tutuklama kararından sonra başlanması, iddianamenin geç hazırlanması ve tutukluluğun devamına yapılan itirazların Somut olgulara dayanmak bir yana hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeksizin Ceza mahkemesi Kanunu'nun 100. maddesinde yazılı nedenler aynen tekrar edilerek reddedilmesi nedeniyle tutukluluk süresi uzamıştır. Bu uygulamaların özellikle terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen şüpheli ve sanıklar bakımından ortak nitelik taşıdığı diğer bir ifadeyle hukuki olmaktan çok fiili olarak varlık kazandırılmış olan terörle mücadele rejiminin neredeyse bir parçası haline geldiği anlaşılmaktadır diyor. Yani Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi kendisi ve başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleriyle güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerin yaygın ve sistematik bir şekilde ihlalinin Kurbanlarından birisi. Ayrıca yalnız fiziksel anlamda özgürlüğünden yoksun değil. Aynı zamanda yüksek öğrenim hakkından da yararlanması da engelleniyor. Çünkü sınavlara girme talebi güvenlik gibi keyfiliğe kapı açan somut olmaktan son derece uzak bir gerekçeyle reddediliyor. İnfaz kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan bir hakkın kullanılmasının uygulamada ...nasıl güçleştirildiğini ve hatta... ...imkansız kılındığını da gösteriliyor... ...göstermektedir diyor bildiride... ...basın bildirisinde çünkü... ...talebin... ...üniversite yönetimi içerisinde... ...hangi kademeye yöneltileceği açık değil... ...diyorlar... ...öğrencinin bu konuda bilgiye ulaşma imkanları... ...kısıtlı diyorlar... ...süreç çok yavaş işlemesi nedeniyle... ...önemli bir zaman kaybına yol açıyor... ...ve... Yönetim de bu karar verirken son derece geniş bir takdir yetkisine sahip. Yani pek çok aksaklık var. Sonuç olarak bütün bu engellerin aşılması ve sınavlara katılmasına izin verilmesi halinde dahi mevzuat uyarınca Cihan Kırmızı Günü tutuklu bulunduğu Tekirdağ F tipi kapalı cezaevinden nakli için gerekli masrafların tamamı da kendisine yükleniyor. Yani tek bir sınava girmek bile yüklü bir faturaya mal oluyor. Kısacası tutukluk zaten başlı başına bir hak mahrumiyeti doğururken bunun yanı sıra yüksek öğretim hakkının kullanılması da imkansız denecek bir noktada engelleniyor. Sonuç olarak devam ediyor ama mahkemenin de inat etmesi dolayısıyla Kaçma şüphesinin devam ettiğini gösteren Olguların neler olduğu Delilleri karartma ihtimalinin Hangi somut gerekçeye dayandırıldığını Zaten hiç delil yok ortada Sadece Kendisini gözaltına alan yakalayan Polislerin ifadeleri dışında Herhangi bir ilişkilendirme de Yapılamamış olayla evet. Boynundaki poşu dışında Yani O zaman işte tüm Basın mensuplarını ve kamuoyunu 16 Kasım 2011 yani bugün Beşiktaş Adliyesi'nde gerçekleşecek duruşma öncesinde saat 10.30'da düzenlenecek basın açıklamasına katılmaya davet ediyorlar. Tutuklu öğrencilerle dayanışma inisiyatifinden. Bu da olağan hallerinden biri değil mi? Bugün dünyanın ve Türkiye'nin evet. olağan hallerine epey değindik. Yani Türkiye özgü yanlışlığına da düşmeyelim. Evet daha bugün işte örneğin Radikal Gazetesi'nde Almanya'nın din katliamı diye bir e, paralellik kurulmuş mesela o derece e, olmasa Hürriyette da. de var aynı şey ama Amerika'da olup bitenleri de yani polisin fotoğraflarına biraz önce baktık. Ya gözünde sadece vahşet ve dehşet saçmadan başka hiçbir şey olmayan bir polis yetkilisinin. Genç bir kadını yerlerde sürüklediğini gösteren fotoğraflar vardı. O da onların olağan hali. Olağan bir dünyada yaşamaktayız ama Türkiye'de de durum hiç iyiye gitmiyor. Son şeyi de görünce galiba taraf gazetesinde gördüm. son. Ona da değinelim iki saniye. Milliyet yazarı Hasan Cemal. KCK konusunda görüşlerini gözden geçirmesi gereken sizsiniz diye yazınca Başbakan Erdoğan da bazı yazarlar rahatsız olmuşlar. Özgürlüklerin de sınırı var şeklinde konuşmuş. E zaten uyarı çekilmişti bundan. Ee, bir buçuk ay önce falan değil mi? Evet. Basına kapalı bir basın toplantısında. O Uyar. da bir olağanımız. Olağanımızdı. Ee, evet yani çok şey özgürlüklerin de bir sınırı var. Siz siyasetçi eleştirme hakkına sahip olacaksınız. Siyasetçinin size eleştirme hakkı olmayacak. Yirmi beş kuruşa simit yok artık diye de delikanlı racunu keserek kostaklanmış bir başbakan. Bu da olağan hallerden biri. Hepimiz olağan şüphelileriz deyip bağlayalım bence. Tamam. <gülüyor> i̇yi oturmadı mı ama? Bence iyi oturdu. Peki Steve Earle bitirelim. Revolution'a başladık. Revolution'la bitirelim. Revolution starts now. Devrim şimdi başlıyor diyen Amerikalı aktivist ve şarkıcı Steve Earle'e kulak verelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Street Çıkkastı